Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamd ancak Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk yaparız. Nefislerimizin şerrinden, şeytanın şerrinden de yine Allah Azze ve Celle'ye sığınırız ve şehadet ederiz ki yani bilinçli bir şekilde inanmak demek Hıristiyan inancına göre kaynaksız yani tahminle inanmaktır. Halbuki İslam'da ise iman etmek demek ben kanıtlarıyla, çelişki olmadan, kesin delilleriyle böyle olduğuna inanıyorum demektir. O yüzden Hristiyanlar inanıyorum dedikleri zaman yani çelişkiyle inanıyor. Olabilir olmayabilir de. Ama bizim inancımızda değerli kardeşlerim ben Allah'a inanıyorum dediğin zaman Allah'ın varlığına şehadet ediyorum. Ondan başkası ibadete layık değildir. Ben bunu hem Kur'an'dan hem sünnetten hem akıldan hem fıtrattan hem histen hem her yoldan insan ispatlayabileceği, her yoldan onun varlığını ispat edebilirim ve inanıyorum demektir. Biz böyle inanıyoruz. Bizim inancımızda zerre kadar bir tereddüt, şüphe yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed onun kulu. Önce kulu diyor. Niye? Çünkü uluhiyet sadece Allah'a hastır. Önce kul olduğunu hatırlatıyor bize. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Yani o da aynı bizim gibi ibadetle mükelleftir. Allah'a ortak koşmadan biz nasıl Allah'a kulluk ediyorsak o da bunu en güzel şekilde yaptığını Allah azze ve celle onun bütün günahlarını bağışladığını ondan razı olduğunu ve kim o yüce peygambere uyarsa kıyamete kadar mutlulardan olacağını da bize bildirmektedir. Ve böylelikle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Derneğimize, dernek başkanımıza, yöneticilere önce buradan da teşekkür ederim. Böyle bir organize yaptılar. Ani oldu çünkü hesapta İzmir'de olup olmayacağım perşembe günü belli oldu. Ve nitekim bugün burada da bir araya geldik elhamdülillah. Böyle bir olanak sağladıklarından dolayı da Allah Azze ve Celle yönetimi, kardeşleri, üyelerini mükafatlandırsın. Böyle güzel çalışmaların devamını getirsin. Bazı yerlerde eksikler var. Bunları da maddi olarak sizin önce Allah'ın yardımıyla sonra sizin maddi desteklerinizle, tavsiyelerinizle, çabalarınızla en hızlı şekilde çalışmalarını tamamlamaları nasip etsin <gülüyor> ve bundan daha güzel organizeler, dernekler, medreseler dershaneler eğitim kurumları insanların faydalarına oluşması için Allah onları hizmetinde oluştursun. Amin diyin beyler. Tamam, Niye amin ya, demiyorsunuz? Ve yine değerli kardeşlerim bu Mekanda bir araya geldik. Allah Azze ve Celle bizlerin buradan kalkmadan önce günahlarımızı bağışlasın. Yani bu meclis tamamlanmadan çık bitişmeden Allah Azze ve Celle bütün günahlarımızı bağışlasın. O mutlaka her şey kadirdir. Ve gönlünüzde ne kadar sıkıntınız varsa şu anda göğsünüzde birikmiş olan isteklerinizi onun Allah Azze ve Celle'nin ol demesiyle olmasını isteyelim. Ya Rabbi buradaki bütün kardeşlerimin isteklerini, dualarını senin ol demenle olacağına inanıyoruz. Onları bu kardeşlerime nasip et. Amin. Ve bizleri burada şu ülkede, şu şehirde, şu kasabada bir araya getirdiyse cennette de kardeş olarak Bizleri bir araya getirmesini nasip etsin. Amen. Konu çok önemli. 50 dakika 60 dakika bu ismi anlatacağım. Allah'u'l-Karim. Allah Azze ve Celle yakındır. Ne demek bu isim? Niçin bunu anlatıyoruz? Evvela şunu bilmemiz lazım. Allah'ı bilirsek onu severiz. Kişi bilmediği şeyi sevemez. Bugün insan namaz kılmıyorsa, ibadetinde gevşekse, itaatini doğru dürüst yapmıyorsa bunun ilk sebebi Allah'ı tanımıyor. Tanısaydı onu mutlaka sevecekti. Tanısaydı mutlaka ona itaat ederdi. Peki itaat ederse eline ne geçecek? Namaz kıldıktan sonra elimize ne geçiyor? Allah'a yakın oluyorsun. Yakın oldum mu ne oluyor? Allah'a yakın olmak ne demektir? Yani yakın olduğun zaman çağırdın mı cevap veriyor. İstedin mi sana veriyor. Bu çok önemlidir. Öyleyse Allah'a nasıl yakın olabilirim? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde bizlere buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ husna فَدْعُوهُ biha". En güzel isimler Allah'ındır. Burada Allah Azze ve Celle bak bize kendini tanıtıyor. Az evvel biz bir tanışma faslından geçtik. Herkes kendini tanıttı. Allah da bizlere kitabında ve efendimizin sünnetinde kendini tanıtıyor. Allah kimdir? Diyor ki: "Velillahi'l esmaul husna." Allah'ın en güzel isimleri ona aittir. Ne demek bu? Yani Allah azze ve celle'nin isimleri var. İkincisi bu isimler çok güzel. Üçüncüsü her ismin arkasında mükemmel bir sıfat var mesela Allah'ın ismi El Hay diri olan bu isimdir ama bu ismin arkasında bir de sıfat var mükemmel, noksansız bizim de hayatımız var ama bizim hayatımız oluşabilmesi için havaya ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var uykuya ihtiyacımız var başı belli, sonu belli ölüm var ama Allah'ın hayatta ne suya ihtiyacı var, ne yemeğe ihtiyacı var, ne çoğalmasına ihtiyacı var. Ne hayatın başlangıcı var, ne sonu var. Devamlı mükemmel bir hayattır. Öyleyse ne zaman Allah'ın isimleri duyduğun zaman bileceksin ki Allah'ın isminin arkasında sıfat var. O sıfat mükemmeldir, noksansızdır. O yüzden Allah'a bütün noksan sıfatlardan ne yapıyoruz? Tenzih ediyoruz. Subhanallah diyoruz. Kim size Allah'ı anlatırken, tarif ederken, eğer noksan sıfatlarla anlatıyorsa, bileceksin ki bu Allah değildir, mümkün değil. Öyleyse Allah Azze ve Celle bizleri ne yapıyor? Kendini bizlere tanıtıyor. Aliye vesselam ve Selam buyururlar ki: İnnah Lillahi 99 ismen, men ahsa ha dahal Allah'ın 99 ismi var. Kim bunları kapsamasını alırsa, yani hepsinin içeriğini alıp ahlakıyla yaşarsa ne olacak? Cennete girecek diyor. Öyleyse Allah Azze ve Celle bizlere kendini tanıtıyor. Elem نَجْعَلْ لَهُ Ben ona iki göz vermedim mi? Niye bize iki göz vermiş? Bütün gün internet gazetemi okuyalım diye, televizyon mu seyredelim mi diye bize göz vermiş Kadının arkasından bakalım diye mi bize göz vermiş? Niçin verdiğini bizlere Kur'an'da bildirir. Onu bulmaktır amaç. Bu göz Allah'ı bulabildi mi? Akıllı niye vermiş? Onu bulasın diye. Bu dili verdi? Onu konuşasın diye. Bu kulağı niye verdi? Onu işitesin diye. Bu ayakları niye verdi? Ona yürüyesin diye. Elleri niye verdi? Ona tutasın diye. Öyleyse değerli kardeşlerim, bütün varoluş sebebi onu bulmak içindir. Onu buldun mu mutlaka seveceksin. <gülüyor> Sevdin mi ona itaat edersin. İtaat edersen ona yaklaşırsın. Yaklaştığın zaman da çağırdın mı icabet ediyor. İstedin mi veriyor. Öyle bir güce sahip oluyorsun. Öyleyse değerli kardeşlerim, ben Allah'ı buldum mu? Bu soruyu sormamız lazım. Herkes şimdi sorsam namazın hükümlerini herkes cevap verebilir. Kaç vakittir desem sayar. Kaç rekattır biliyor. Ama bu kuralları koyan Allah Azze ve Celle'yi ne kadar tanıyoruz? Dışarıda levha var. Levhada diyor ki park edilmez. Herkes saygı duyuyor. Niye saygı duyuyor? O demir saçtan mı korkuyor insanlar? Yoksa o levhanın arkasındaki güçten mi korkuyor? O levhanın arkasında bir güç var. Devlet var. Ne yapar? Ceza keser. Çekici getirir arabayı götürür. Arabayı geri alman için bir sürü prosedürden geçmen lazım. O Alekselam ceza ödemen lazım vesaire. Demek ki levhayı gördüğünde diyorsun ki peki ben burada durmayacağım diyorsun. İtaat edeceğim diyorsun. Niye çünkü tanıyorsun o levhanın arkasında olanı tanıyorsun. Ama Allah bugün sana 6236 ayet indirmiş. O ayetlerin hükmüne dikkat etmiyorsan, Sallallahu Ne oluyor? Demek ki sen ne yapmışsın? Allah'ı tanıyamamışsın. Tanısaydın böyle davranmazdın. Bu harekette olmazdı. Öyleyse değerli kardeşlerim ben de size 99 isimden sadece bir ismi tanıtacağım şu 50-60 dakika içinde inşallah sizlere sadece bir ismi tanıtacağım bakın Allah'ı tanıdığımız zaman ne oluyormuş Allah'ın isimlerini doğru öğrenirsek doğru bilgi sahibi olursak müminde müthiş bir etki yaratacak nedir bunlar? pozitif etkiler sonuçlar çok güzel olacak birincisi Allah'ı tanıdın mı? Ona tevekkülün artacak. Eğer Allah'ı tanıyan artık ne patronuna, ne komşusuna, ne babasına, ne akrabasına, ne kabilesine, ne de başkasına sırtını dayar. Allah'ı tanıdıkça ona tevekkülün artar. Tevekkülün arttığı zaman ne oluyor? İster istemez umudun da artıyor. Allah beni zayi etmez. Allah beni darda bırakmaz. Ben onu tanıyorum. Onun benden istemiş olduğu şartları yerine getirdim. Allah Azze bu tarafa geçer. Allah Azze ve Celle benden ne istiyor? Ben biliyorum. Yerine getir diyor ve ben de sana diyor yakınlığımı hissettireceğim. Yani beni çağırdığında sana cevap vereceğim. Benden istediğinde sana vereceğim diyor. Bunu istiyor musun? O zaman beni tanı diyor. Beni tanı ve beni sev. İtaat et ve itaatinle bana yakın oluyorsun. Başka ne oluyor? İyi gözükmüyor mu? İzlenme hissi artıyor. Ne kadar Allah'ı tanırsan, isimlerini, sıfatlarını tanırsan o kadar Allah Azze ve Celle'nin seni gözettiğini, izlediğini hissi güçlü olmuş oluyor. Şimdi burada bir kamera olsa, odada tek başına da bile olsan hareketlerine dikkat edersin. Niye? Çünkü izleniyorum dersin. Trafikte adam radar koyuyor. Ne yapıyorsun? Hareketine hemen dikkat ediyorsun. Haberini bağlıyorsun. Hız kontrolle tabi oluyorsun. Niye? Çünkü izleniyorum. Allah'ı tanırsan asla yalan söyleyemezsin. Niye? Çünkü o his var. Korkun artıyor. Ne korkusu? Allah korkusu artıyor. Allah'ı tanıdıkça Allah'a olan korkun artacak. 3 Kişinin sabrı artıyor. Allah'ı tanıdıkça ben bunları Allah için sabrediyorum. Tanıyorum karşılığında ne gelecek, ne verecek. Neler elde edeceğini bildiğin zaman sabrın artıyor. Bütün emirlerine sabrediyorsun. Bütün yasaklarını Allah'ın sabrediyorsun. Asla içkidir, kötülüklere yanaşmıyorsun. Niye? Ya sabredeceğim ya. Burada 10 dakikan kalmış. Bu dünyada yaşadığımız 3 günlük dünyadır diyoruz. Şu üç günlük için sabredeceğim, dişimi sıkacağım <gülüyor> ve Allah'ın bana vaat etmiş olduğu sonsuz nimetlere, vaatlere kavuşmuş olacağım arkadaşlar. Öyleyse inanan bir Müslüman Allah'a tanıdıkça sabrı artacak. Sabrı arttığı zaman aynı zamanda hükümlerine, indirmiş olduğu hükümlere de razıyım. Allah mı bunu emretmiş? Ben onun hükmüne razıyım. Allah böyle mi hüküm vermiş bu konuda? Ben razıyım arkadaş. Niye ben onu tanıyorum? Onun hükmünde abeslik yoktur, kötülük yoktur, zulüm yoktur, haksızlık yoktur, saçmalık yoktur. Allah'a biz konuşuyoruz beyler. İnsan nasıl Allah'ın hükmüne razı olamaz? Ancak cahil olursa, onu tanımıyorsa. Allah o kadar merhametli ki, diyor ki rahmetim öfkemi geçti diyor. Nasıl onun hükmünden şüphe edebiliriz? Nasıl eğrilik düşünebilirsin? Demek ki onu bilmiyorsun. Öyleyse kişi Allah'a tanıdıkça, kulluk yaptıkça sabrı da ve ona olan hükmüne de razı, rızası da güçlü olacak. Haya. Kişi ne kadar Allah'a tanırsa hayalı olur. Hayası olmayanın imanı yoktur beyler. Bu peygamberimizin sözü. Haya iman beraberdir diyor. Birisi eksildi mi diğeri de yoktur diyor. Yani adamda iman varsa hayat olması lazım. Hayası varsa imanı da vardır. Ama tek başına kalamaz diyor. Bugün insanlar hep ibadeti konuşuyor. Halbuki Kur'an'daki bütün ibadet ayetleri bin tane değildir. Tüm Kur'an'ı alalım baştan sona kadar. ibadet ayetleri bin tane değildir. Haya, edep ayetlerine baktığımız zaman Ahlak ayetlerine baktığımız zaman Kur'an'ın dörtte biridir beyler. Kur'an'ın dörtte biridir. Bir ismi de Allah'ın el -hayidir. Çok utanan, çok düzgün olan demektir. Haya demek yani çok düzgün insan. Çok dikkat ediyor. Ve Allah'la mukayese edemeyiz. Allah'ın kullarıyla mukayese edemezsin. Ne kadar haya düşünsen Allah'ın hayası ölçülemez. Öyleyse değerli kardeşlerim, insan hayası artıyor. Ben konuşmana dikkat ediyorum, göz hayana dikkat ediyorsun, dil hayana dikkat ediyorsun, kalp hayana dikkat ediyorsun. Kalbinde nefret bulunduramazsın, haset, düşmanlık, kin bulunduramıyorsun. Niye hayal ediyorsun? Allah'tan hayal ediyorsun. Hayal artıyor, elin hayal ediyor, kulağın hayal ediyor. Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi dinlemekten hayal edersin. O yüzden haya ve edep çok önemlidir. Her ibadetin bir hayası edebi vardır. Namazın edebi vardır. Duanın edebi vardır. Abdestin edebi vardır. Çarşıda yürümenin bile edebi vardır. Hiçbir şey dinimizde edebi olmayan kural yoktur. Hangi ibadet edebiyle yapılmamışsa o kabul olmuyor biliyor musunuz? Dua mı yapacaksın? Eğer duayı edebiyle yaparsan kabul oluyor. Namaz mı kılacaksın? edebiyle kılarsan kabul oluyor. Hac mı yapacaksın? Edebiyle yaparsa kabul oluyor. Peygamberimiz buyurur ki her ümmetin, her inancın bir belirtisi vardır. Yani bir sembolü vardır. Bir işareti vardır. Bizim ise hayadır buyuruyor. Haya sadece güzellik getirir diyor. Öyleyse bugün çok Müslüman var ama hayalı Müslüman çok az var maalesef. Bir bakıyorsun kayınbaba gelinin yanında istediğini konuşuyor. Dizilere bakıyorsun çocuk mu var, yaşlı mı var, genç mi var, hangi vakittir hiç bakmadan hayasızca programlar yapılıyor. Ne dedik? Hayası, hayası olmayanın imanı da olmaz arkadaşlar. Bütün peygamberlere Allah hüküm indirmiş, Hükümler kaybolmuş. Zaman geçtikçe hükümler kaybolmuş. Ama peygamberimiz diyor bir hüküm var diyor hiç kaybolmadı. Neymiş o hüküm? Diyor ki hayal yoksa istediğini yap. Hayan yoksa yani sen Allah'tan haya etmiyorsan, sakınmıyorsan kime karşı yanlış yani senden her türlü fenalık gelebilir. Sende hiçbir iyilik kalmamış demek. O yüzden hayanızı eğitin arkadaşlar. Haya sahibi olmak nasıl namazı öğreniyorsan, oruç tutmayı öğreniyorsan, İslam'ın hükümlerini öğreniyorsan hayayı ibadetten önce öğrenmemiz lazım. Edep haya ibadet yapmaktan önce gelir. Çünkü kabul olmayacak. Ama bugün Müslümanlar buna değer vermemiş. Söz veriyor, umurunda değil. Anlaşma yapıyor, ihanet ediyor. Ya haya et, edepli ol ya. Bizim farkımız budur. Başka Hayası artan şükür eder. Hayasız nankördür arkadaşlar. Bakın Allah'ı tanımak mı istiyorsun? Tanırsan haya sahibi olacaksın. Haya varsa devamlı şükredersin. Asla yani nankör olamazsın. Bir damla su bile olsa onun hakkını şükrünü yerine getirmeye çalışırsın. Allah tanımak altıncı özellik neymiş? Bilmek yok da beşinci madde. Zevk. Bundan daha büyük eğlence yoktur. Bugün insanlar eğlenceyi müzikte arar, diskoda arar, futbolda arar, Şampiyon liginde arar. Halbuki Allah'ı tanımaktan daha bir zevk, daha büyük bir eğlence yoktur arkadaşlar. Eğlence mutluluk mu arıyorsun? Sevinç mi arıyorsun? Bil ki sadece bu Allah'ın yanındadır. Ferahlık mı arıyorsun? Bil ki Allah'ın yanındadır. Sevgi, muhabbet mi mu arıyorsun? Gerçek sevgi ve muhabbet Allah'ı tanımaktan geçiyor. Ne kadar onu tanırsan o kadar sevgin, muhabbetin eğlencen farklı olacak. Ve öyle bir sevgi olacak ki ondan ayrılmak istemeyeceksin. O sevgi için, o muhabbet için, o eğlence için her şeyi vermeye de razısın. Her şeyi harcamaya razısın. Devam edelim. Allah'ı yüceltmek. Ne kadar onu tanırsan onu daha çok yüceltirsin. Şu anda melekler var. Allah Azze ve Celle yeri göğü yarattığı günden beri onlar da secdeye kapılmışlar. Rukudalar, tesbihdeler, ibadetteler. Kıyamet koptuğu güne kadar. Mahşer günü o melekler geldiği zaman diyecekler ki biz Allah'a yeterince ona kulluğumuzu yapamadık. Halbuki Yer gök yaratıldığından beri rükuda, kıyamda, secdede, tesbihde, zikirde ama onun yüceliğini bildiğinden dolayı biz Allah'ın hakkını veremedik. Yaptığımız onun hak ettiğinden ulaşamadığını kabul ediyorlar. Biz bu beş vakit namazla, günde işte beş dakika ibadetle Allah hakkını verebildik mi arkadaşlar? Sırf şu göz nimetin, şu akıl nimetin, Aile nimeti, mal nimeti, sıhhat nimeti, konuşma nimeti, duyma nimeti, kalp nimeti, böbrek nimetini konuşsak inan edin hiçbir namaz onun karşılığını ödeyemez. Öyleyse Allah'ı daha çok yüceltiyoruz Allah'ın yüceliğini daha çabuk görüyoruz Ama bugün adam başkalarını yüceltiyor. Allah'ı anmıyor, Allah'ın dışında işte birilerini anıp duruyor. Öyleyse değerli kardeşlerim Allah'ı tanıdın mı sendeki bağımlılık artacak. Sokakta bağımlı insanlar var. Maddeden bağımlı diyoruz. Tinerci var. Bir tinerci o bağımlılığı yüzünden öz ailesine zarar verebiliyor. Her şeyi yapıyor ki o tinere sahip çıksın diye. Maddeyi elde edebilmesi için yapıyor. Biz de Allah bağımlılarıyız. Bu ne biçim bağımlıdır? C cami çağırıyor, cam gitmiyorsun. Ne biçim narkomansın? Hiç haşhaşileri görmedin mi? Hiç eroyuna bağımlı insan görmedin mi? O eroyun onu nasıl oynatıyor? Öyleyse Müslüman da bağımlıysa Allah'a harekete geçer ya. Emirlerinden nasıl uzak kalabilir? Nasıl sen Allah'a bağımlısın? Bağımlılığın nasıl senin? Senin bağımlılığını bitirmişler arkadaş. Öyleyse ben Allahsız bir an bile yaşayamam. Bir an Allahsız nefes alamam diye o his olması lazım. Niye? Çünkü her şey Allah'ın elinde. Her şeyin sahibi kim? Allah Azze ve Celle'dir. Bunu anladık mı? Eğer bunu anlarsan Allah'a olan bağlılığın artar. Ben günah yapamam, beni helak eder diye ne yapıyorsun? Allah'a olan bağımlılığın ortaya çıkmış oluyor eğer bağımlılığını hissedersen Allah'a ben bağımlıyım, onsuz yapamıyorum. Çünkü benim hayatım o karar veriyor. Mutlu mu olacağım, mutsuz mu olacağım? Kim karar veriyor? Cevap verin. Kim karar veriyor? Yarın başarılı bir gün, mutlu bir gün mü, mutsuz bir gün mü geçireceğine kim karar veriyor? O zaman ben ona bağımlıyım. O karar veriyor. Ve ileyhi yurja'ul emru kull Bütün senin hususların ona dönüyor. Bütün kul hepsi. Çocuk sahibi olmak istiyor. Kariyerim yapmak istiyorum. Diploma mı almak istiyorsun? Askeremi mi gitmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsan bunun kararını kim veriyor? Allah. Allah veriyor. Anladın mı bunu? İyilikler kimin elindeymiş? Allah Allah. Sendeki kötülükleri senden kim kaldırabilir? Allah. Allah. Bitmiştir. O zaman ona bağlayayım ben ya Rabb'i. Affet beni ya Rabb'i. Beni helak etme ya Rabb'i. Beni bir ammine nefsime bırakma diye duanı artırırsın. Yani duan çoğalmış oluyor. Ama adam var. Haftalar geçiyor, yıllar geçiyor. Allah'a bir kere olsun dua etmemiş. Ne kötü bir kul. Ne kötü insan. İnsan var doğuyor, gayrimüslim olarak yaşıyor, gayrimüslim olarak ölüyor. Yani bir kere Allah'ın tanıyamamış. Ne acı bir şey ya. Düşün 70 sene gelmiş, geçmiş kabre gidiyor. Bir kere anlı secdeye gelmemiş. Bir kere oku etmemiş. Bunun hesabı sorulacak. Mutlaka bunun hesabı sorulacak. Allah şaka değil. Allah eyleyince hobi değil. İsterse yapsın, isterse yapsın değil. Allah biz önce itikadı anlatıyor. Bizim itikadımız en kolay itikat. Hiç bu kadar kitaba ihtiyacın yok. Bizim itikad o kadar kolay ki Herkes anlar. Çocuk bile anlar. قُلْ Allah اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَاكُوا فَنَحَدْ o Allah birdir. Kimse bağımlı değildir. Doğulmamıştır, doğrulmamıştır. Onun dengi eşi de yoktur. Bu kadar basit. Budur itikad. Yani bunu anlamayan birisi var mı? İtikad demiş budur Allah. Onun eşi yok. Onun yok. Onun misli yok. O'nun sana cevap vereceği başka bir merci yok, yok olduğunu bize anlatıyor. Bunu anladın mı? Anladın. O zaman diyor dikkat et. Ya eyyüllezine aminut tekullah vel tenzur <gülüyor> nefsümme kaddemel liqadin Ey iman edenler öyleyse Allah'tan sakınınız. Ve herkes yarınki gün için nefsi önden ne gönderdiğine baksın. Niye? Çünkü Allah her şeyden haberdardır. Hesaba çekecek. Başka ayet daha tehlikeli. Çünkü kendini tanıttı. İtikadını tanıttı ve doğru itikadın dışında her şey geçersiz olacağını bize açıkladıktan sonra ne buyuruyor? Le ise bi amaniykum ve bi lil kitab. Sizin arzularınıza göre ahiret olmayacak diyor. Ha dikkat et. Şimdi arzun var. Radyoda gidiyorsun. Radyoda gidiyorsun Valip Selam. Radyo dinliyorum. Radyoda adam diyor ki, işte ben bir arzuluyorum bir parça benim yerime koyuyor. O da ne yapıyor? Bir parça çaldırıyor. Çünkü adam bazıları da var. Ahiret parçaları gönderiyor. Ahiret böyle olacak. İşte böyle yaparız. İşte Allah Allah böyle bir pazarlık yaparım diye. Halbuki Allah Kitabında buyuruyor ki, Ahiret hesap günü senin istemiş olduğun arzularla veyahut da ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların isteği gibi olmayacak. Men ya'mel su'en yücze bihi Kim bir günah işlerse, kötülük yaparsa ondan isterilecek bunun hesabı. Başka ve Allah'tan başka da ne yardımcı ne de sığınak bulacak diyor. Yani birisi dur ben seni Allah'a karşı koruyacağım gel benim yanıma diyemeyecek ne de birisi sana yardım edecek gel biz bunu yenebiliriz diye çıkamayacak diyor bu kadar ciddi mesele her şey bir çözüm var ama Allah'ın meselesine çözüm yok ancak onun rızası olursa kurtuluyoruz. o yüzden ben konserde çok istedim çok parça çaldırdım deyip ahirette de istediğimi çaldırırım Zannetme arkadaşlar. Öyle değil ahiret. Devam gidelim. Allah'ı tanırsak ne olacak? Kalbin huzur içinde olacak. Yani depresyonlardan, çöküntülerden kurtulmuş olacak. Eğer Allah'ı hakkıyla tanırsan, için huzur olacak. Güvende hissediyorsun kendimi. Oturuyorsun. Cebinde para yok ama kendini güvende hissediyorsun. Mutlu hissediyorsun. Allah Azze ve Celle sana bir güzellik vermiş. Nereden bu geliyor? Çünkü kalbin sakin. Huzurlusun. Bu huzur kim verdi? Allah verdi. Niye? Onu tanıdığından dolayı. Avrupa Birliği bugün kendi raporlarına göre üçte bir halk depresyon ilaçları kullanıyor. En son model arabaları var. Hesaplarında paralar dolu eurolar var. Her biri tatiller yapar her sene ama her 45 dakikada intihar ediyor kendini Alman. Mutsuz. Kalbinde korku var, endişe var. Her şeyi var, daha ne istiyorsun? İman yoksa hiçbir şey yok. Mutluluk imanla oluyor, İslamla oluyor. Huzur İslam'da diyoruz. Öyleyse Allah'a tanıdıkça çöküntülerden, depresyonlardan, korkulardan, yanlış hareket etmelerden korunmuş oluyorsun. Doğru, isabetli Yaşıyorsun. Başka bir özellik ise güzel davranışların oluyor. Herkes diyor ya bu mübarekle bir tanışayım. Ne güzel insan olmuş. Aleyhisselatü Vesselam hadisi var. Ebu Bekirle ile Huzeyfe işte münafık olduk deyince hadisin sonunda Efendimiz ne buyuruyor? Eğer siz benim yanımda olduğunuz gibi devam etseniz kalsanız gökten melekler inecek sizlere tokalaşmak isteyecek. Eğer Allah'ı gerçek manada tanırsan ve ona gerçek manada kulluk yaparsan en güzel ahlaka sahipsin. En güzel davranışlara sahipsin. Çünkü Allah seni sevmiş. Allah bir kulunu sevdi mi bunu Cebrail aleyhisselama bildirir. Cebrail aleyhisselam da bütün meleklere, semadaki meleklere bildirir. Yerdeki meleklere bildirir. Ve böylece melekler de insanların etrafında bu haberi yayarlar ve insanlar da o kişiyi kalbinde kabul eder. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah'ı tanımadan mahrum kalmayın. Allah'ı tanırsanız mutlu olacaksınız. Allah'ı bilirseniz bu saymış olduğum bazı örnekleri ulaşmış olacaksınız. Şimdi sizlere bir ismi tanıtıyorum. Allah'ul Karim. Bir ismi tanıtacağız. Allah yakındır el karim ne demektir Bunun manası Allah azze ve celle ilmiyle ve kudretiyle iradesiyle bize çok yakındır. Şu anda şu odada olup bitenden Allah'ın ilmi var mı yok mu? Var. İradesi bu odanın içindekilere var mı yok mu? Var. Ne demek? Allah şu anda istemezse kimse kaldırmaz. Kimse şu barda alıp içemez eğer Allah istemese. Demek ki şu anda Allah'ın hem ilmi hem iradesiyle bize yakın olduğunu anlamış oluyoruz. Ama bir fark var. Çok önemli bu. Allah'ın isimlerinde bir fark var. Müslümansan, müminsen sana hep fazla yakın. Özel bir muamelesi var. Mesela Allah herkese merhametlidir. Kafire de merhametli. Müslümana da merhametli. O yüzden suyu herkese vermiş. Eğer merhametli olmasaydı suyu sade Müslümanlara verdi ama merhametinden herkese bak hava alıyor. Nefes alıyor. Müslümanı da gayrimüslim, Hatta Allah düşmanı bile Allah'ın rızkından faydalanıyor. Bu onun merhametinden gelir. Güzelliğinden gelir. Sabrından gelir. Yumuşaklığından gelir. Ama sen sana hep bir artı verir. Allah rezzat. Yani herkese rızık veriyor öyle değil mi? Müslümana da de çöldeki karıncaya bile rızkı veren kimdir? Allah'tır ama Müslümansan sana hep biraz fazla vermiş bunu göremiyor Müslüman bugün halbuki ben Müslümanım demek ki bu isimle benim ilişkim daha güçlü kafirden daha güçlü çünkü kafir inkar ediyor biz ise inandık öyleyse Allah diyor ki ben sana bir artı vereceğim sana fazla rızık veriyor Kafire su verdin, bana da su verdin. Fark ne? Sana bir de kalbini rızıklandırdım diyor. Bak kalbinde de hayat var. Onun kalbi ölmüş. Sana daha merhametliyim. <gülüyor> Kafire göstermiyor mu merhameti diyor. Ben sana daha yakınım, sana yardım edeceğim diyor. Sıkıştığın zaman Müslümansan, ben sana yardım edeceğim. Seni destekleyeceğim seni başarıya götürür. Kafire bunu vermiyor. Kafir bütün sebeplere sarılması lazım ki savaşı kazanması için. Ama Müslümansa Allah'la aranı düzelt gene kazanırsın. Bu kadar basit. Şimdi fizikte bir kural var. Newton'u duydunuz mu? Yer çekimini bulan adam. Newton fizikte üniversitede okuyan kardeşlerdir. Bunu yere bıraksam Düşer mi? Düşmez mi? Ama fizikte bir kural daha var. Artı, artıyı koy. O yer çekimi kuralına artı işaretini koy. Artıdan sonra ihlas yaz. İhlas kelimesini yaz. Bu o zaman havaya gider biliyor musun? İşte bunu kuralı sadece kim biliyor bu formülü? Müslümanlar, Müslümanlar biliyor. Parkımız buradaymış. İhlası eklersek Suyu yukarı doğru çıkarttınız Allah'ın izniyle. Anladınız beyler? Bunu Allah sadece yakın kullarına vermiş. Yani inananlara vermiş, müminlere vermiş. Öyleyse bu ismi bakalım Kur'an-ı Kerim'de. <gülüyor> bu isim bazen başka isimle gelir. Buradaki gibi. İnne Rabbi garibun mucib. Şüphesiz Rabbim yakındır. Ve dualara cevap verendir. Yani sadece yakın değil, yani sadece burada olup bitenler haberi yok. Ayrıyeten neymiş? Buranın isteklerini de yerine getirebilecek iradesi gücü var. Subhanallah. Ne istiyorsa Allah Azze ve Celle hem yakın hem de icabet ediyormuş. Başka innahu semi'un on karim şüphesiz o Allah ile işitendir. Kuluna çok yakındır. Yani istediğini verebilir. Ve kimse engelleyemez. Bunu anlamamız lazım. Allah'ın ilmini her şeyi kuşattığını anlayacaksın. Bir de Allah her şeye kadir olduğuna itikad etmen lazım. Eğer ilmi kuşatmaz dediğin zaman ona şirk koştu. Onu inkar etmiş gibi oldu. Her şey kudreti yetmez dediğinde haşa ne yapmış oldun Ona ortak koştu. Ona inkar etmiş gibi oldu. Öyleyse bazen de bu isim tek başına gelir. Bu ayette geçtiği gibi. Muhammed sen ayeti Arapçasını oku. Ve ibadi anni fe inni Efendimiz'e gelmişler Aleyhisselatü Vesselam'a, sormuşlar ey Allah'ın Resulü Allah bize ne kadar yakın. Allah bize ne kadar yakın diye. Ve bu konuda ayet inmiş. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Neymiş? Çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Burada alimler der ki, tefsir alimleri, Arapça olarak burada bir kelime koyulması lazım. Bu fe'inni'nin önüne kul kelimesi gelmesi lazımdı. Sana kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ama de ki kelimesini Allah orada söylemiyor. Direkt men kullara cevap veriyor. Fe qaribun ujibu bu da'i za da'al. Anladınız mı? Bakın ne kadar hızlı cevap veriyor. Cevapta bile yani kullar sadece sordu, ne kadar yakın Allah bize diye. Soru sorulduğu halde ne oldu? Elçisiz direkt Allah azze ve celle cevabı vermiş oldu. Çok yakın. Ne zaman bana dua ederse. Menzile değil. Makşiye değil. Mevlana'ya değil. kabire değil. Aliye değil, Hüseyine değil, Fatimaya değil, bana diyor. Orada yazıyor mu Ali? Görür musunuz? Hocam iyi bak. Belki yazıyor Kavus Hazretleri yazıyor. Yazmıyor mu? Yazıyor. Bana diyor orada. Demiyor Muhammed'e. Aliye demiyor beyler uyanın. Demiyor Hüseyine demiyor. Bakın bu kadar basit. Demek ki Allah ne zaman bana cevap verilmiş? Eğer ona dua ederse, ona dua etmediği müddetçe cevap vermez. Ha fazlından verir, imtihan için o ayrı bir şey ama Allah hak ettiğinden dolayı vermiyor. Çünkü bir Müslüman mesela Hristiyan bugün üstün bizden. O hak ettiğinden dolayı mı? Allah'ın sevmiş olduğu kulu diye mi? Hayır fazlından verir. Dilediğine verir. Dilediğini zengin yapıyor. Dilediğine uzun ömür veriyor. Dilediğini sıhhatlı yapıyor. Ama sen hak edersen seninleyin diyor. Hak edeceksin. Allah bizi niye yaratmış? İbadet etmek Efendim? İbadet etmek için. Ona kulluk etmek için. Peki yeri göğü niye yaratmış? Yıldızları, gezegenleri, denizleri, ağaçları Allah bizleri bir odaya bırakırdı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada bana kulluk edin. Kim çok kulluk ederse onu cennetime ve koyacağım diyebilirdi. Ama bakın bize bu ayette ne buyuruyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Hepsinin niçin yarattığını bize bildiriyor. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır. Niçin? Bir. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz diye. Demek ki lita'lemu bilesiniz diye. Niye güneşi yaratmış? Bilelim diye. Neyi bileceğiz? Bak Allah güneşe kudreti güneşi de görmüyor musun? Onu yönlendiren onu yöneten Allah'dı. <gülüyor> Öyleyse eğer güneşi Allah yönetiyorsa seni yönetmesi daha kolaydır. Allah Azze ve Celle bütün bu gezegenleri, kainatı yönetiyorsa ve onlara üzerinde kadirse seni topraktan tekrar diriltip hesaba çekmesi kadirdir. Bir de neyi bileceğiz? İkinci bir olay daha. İlmi her şeyi kuşatmış. Hiçbir şey silinmiyor. Hiçbir şey onun bilgisinden çıkmamış beyler. Çıkmıyor. Çıkmıyor yani Allah haşa ahiret günü demeyecek falan tarihte falan odada toplandınız gizli bir şey konuşmuştunuz söyle bakalım neydi o ya melek anlat ne konuştular ben bilmedim duymadım haşa demeyecek Allah azze ve celle her şeyi ilmiyle kuşattığını bildiriyor ve her şey kadirdir yani istediğini yapabilir üzerimizde yüzde yüz neyi var kudreti vardır ve kudretinden çıkabiliyor ki bütün bunları sırf bunu bilmen için yarattı. Yoksa onun yüceliğini anlayamayacak. Yüceliğini onun anlamamız için, ona bağımlılığımızı hissetmemiz için bütün bu gezegenleri yaratmış. Bütün bu yıldızları, hayvanları, denizleri, bütün diğer mahlukatı bunun için yarattım diyor. Sen bilesin diye. Ama hala insan bilmek istemiyor. Öğrenmek istemiyor. Görmek istemiyor. Allah'a yakın olmak bizi mutlu eder. Şimdi düşün senin baban milletvekili nasıl kendini hissedersin? Doğru söyle. Dayın başbakan, he? amcan cumhurbaşkanı. Kendini güvende de hisseder misin etmez misin? Trafikten geçsen bile kırmızıdan bir muhalefetlik de yapsan birisiyle aranda bir husumet de olsa kendini güvende hissedersin. Dersin, amcam halleder. Ha, bir dayıma bir ararın o çözer bu işi öyle değil mi? kişi güçlü yakını olduğu zaman kendini mutlu hisseder peki şimdi Allah sana yakın ya. Allah seninle beraber artık bir korkun kalabilir mi? bir endişen olabilir mi? eğer Allah seninle beraberse daha başka bir yardımcı ihtiyacın var mı? eğer Allah seninle beraber değilse seni kim Allah'tan koruyabilir? kim kurtarabilir? öyleyse değerli kardeşlerim kalbimiz bakın bu isimle sohbetin sonunda çok kendini güçlü hissedecek niye? ya Allah bana yakınmış Allah kudretiyle ilmiyle bana yakın zatıyla kulları arasına girmez zatı arşın üstündedir er -Rahman, arşı Rahman arş üzere istiva etti yüceldi yükseldi ama ilmiyle iradesiyle aramızdadır beyler her şeyi bilir, her şeyi görür ve her şey gücü yeter. Bu bize mutluluk veriyor, güvence veriyor. Bakın şu ayete. İki topluluk birbirini görünce. Yani Hazreti Musa ve kavmi, Beni İsrail'le Mısır'dan kaçıyor. Firavun ve ordusu takip ediyor. Takip edince öyle bir yere geliyorlar ki <gülüyor> Hazreti Musa'nın ashabı önlerinde deniz, arkalarında düşman. Düz giderse boğulacak, geri giderse düşman erkekleri kesecek. Kadınları tecavüz edip hizmetçi olarak kullanıyor. Bunun üzerine Musa'nın arkadaşları, ashabı Musa dediler ki eyvah mahvolduk yakalandık. Yani öne doğru gidemiyoruz, deniz var arkamızda düşman var yani kaçacak bir yer kalmadı helak olduk, bittik biz diyor Musa aleyhisselam ne buyuruyor diyor ki asla diyor, mümkün değil niye? şüphesiz benim Rabbim benimledir bana çok yakındır Benimle neyle benimle? ilmiyle ve gücüyle, iradesiyle o bana bir çözüm verecek Şimdi bütün uzmanları getirelim. Dünyanın en büyük uzmanları. Askeri okullarda okumuş, yaşama üniversitelerini bitirmiş, stratejileri okumuş. Her türlü expertleri getirelim. Danışmanları getirelim. Hadi burada bir çözüm getirin bakalım. Bir proje çizelim. Proje çizelim. En fazla çizebilecekleri proje nedir? Yayın bakalım. İhaleye çıkartın. Bu olayı ihaleye çıkartın. Kaç günde yapacak? Kaç yılda yapacak? Anlatabiliyor muyum? Allah'ın getirmiş olduğu şimdi çözüme bakın. Allah'ın getirmiş olduğu çözüme bakın. Bir, Musa aleyhisselam'ı ve ashabını kurtardı ve düşmanını da sonsuza kadar helak etti. Çözüm, Bundan daha iyi bir çözüm var mı? Hem hepsi kurtulacak Müslümanlar, inananlar hem aynı zamanda başlarında büyük bir bela olan musibet olan düşmandan da ebediyete kadar kurtulacaklar. Bundan dair bir çözüm var mı? <gülüyor> Öyleyse Allah'a yakın olursan Allah senin sıkıntını üstleniyor. Diyor bana bırak diyor. Ben bunu çözeceğim. Musa'nın arkadaşları neye göre konuştu? Yeryüzü kurallarına göre konuştu. Evet yeryüzü kurallarına göre Bunlar bitti. işleri bitti. Matematiğe göre Newton'un yer çekim kuralına göre bunlar düşecekler. Yok olacaklar. Ama artı ihlas koyarsan sonuç bu çıkıyor. Kella diyor. Asla inne ma'ya rabbi seyehdin Benimle Rabbim vardır. Bana yakındır ilmiyle, gücüyle ve o bana çözüm getirecek. Bitmiştir. Öyleyse arkadaşlar kişinin dost doğru yolda kalmasına en büyük garanti buymuş. Eğer bir insan namazı niye bırakmıyorsun? Niye sakalı kesmiyor? Niye diskoya gitmiyorsun? Ya bu zamanda hacim olunur. Biraz da Avrupalı ol. Diğerlere cevabım bu ayettir. Ben Allah'tan yakın olursam kurtuluyorum. Yakınlığımı kupartırsam, ilişkin bağlantı kesilirse bana kimse yardım etmez. Helak olamaz helak oluyorsun. Demek ki ben namazıma devam edeceğim. Çünkü yakın kalmam lazım. Ya düşünse şimdi trafik. Trafike sigortasız çıkar mısın? Plakası çıkar mısın? Kendini güvende hissetmezsin. Her an bir kaza olabilir. Bir sürü başına dert açıyorsun. Ama trafik sigortanla, levhanla çıktığın zaman kendini güvende hissediyorsun. Kaza da olsa önemli değil, işlemlerimi yapmışım dersin. Öyleyse Allahsız dünyada yaşamak trafiğe sigortasız efendim, levhasız çıkmaya benzer. Müslüman eğer bağlantı kesilmişse biz helak olduk. Peygamberimiz <gülüyor> o kadar korkuyor ki diyor ki gözlerimin açılıp kapanması anı kadar bile beni diyor nefsimle baş başa bırakma diyor. Sensiz bırakma diyor. Öyleyse Müslüman gücü Maddede değilmiş. Neredeymiş? İtikattadır. Bizi ayırt eden diğerlerinden inancımızdır beyler. Yoksa bin tane sanayin olsun. Milyon atom silah olsun. O seni güçlü yapmaz. Benimle Rabbim o çözüm verecek. O bizi bırakmayacak diyor. Öyleyse ben bu güce sahip olmak istiyorum. Bu özel ilişkiyi istiyorum. Allah'la Özel bir konuma girmek istiyorum. Yakınlık konumunun bedeli nedir kardeşim? Her şeyin bir bedeli var. Ben Mercedes istiyorum. Mercedes istiyorum. Mercedes istiyorum dese ayağıma Mercedes gelecek mi? Gideyim Mercedes galericisine. diye bir kardeşim valla ben bu arabayı çok seviyorum. Bana bunu hediye et. eder mi hediye? Der ki bu arabanın bir bedeli var. Bedelini öde al. Şu makinenin bir bedeli var bedelini al senin olsun. Bu kadar basit. Şimdi ben diyorum ki Allah'ım ben seninle yakın olmak istiyorum. Çağırdın mı cevap vereceksin. İstediğim mi bana vereceksin diyorum. Allah diyor ki bedelini öde. Bu kadar basit. Bakın Maide Suresi 12'de ne buyuruyor? Ve Rabbiniz şöyle demişti. Sizinle beraberim. Allahu Ekber. Seninle beraberim diyor. Çağırdın mı geleceğim. Sırf Musa için bu Kurallar geçerli değil. Sadece Yunus Aleyhisselam için bu kural değil. Bu kural sadece Hazreti Muhammed için değil. وَكَذَٰلِكَ <gülüyor> mu'minin diyor. Ben bütün inananlara kurtaracağım diyor. Ama bedelini ödesin. Herkes bedelini ödesin. Birinci, diyor ki ben seninle beraberim. Yani dünyada ne kadar sıkıntı olursa olsun, düşmanı kim olursa olsun ben diyor çözeceğim ya. Çözeceğim diyor ya. Şu anda bizim sıkıntılarımız var. Ama Rabbimize doğru yönelmediğimizden dolayı başkalarının bizim çözümlerimizi çözmesi için umut bağladığımızdan dolayı bak kan durmuyor. Korku efendim e, imha edilmek bitmiyor. Allah dedi ki ben sizinle beraberim. Yani çağırdın mı geleceğim, istedin mi vereceğim. Ne istiyorsun? Dünyayı mı vereceğim diyor. Sınır koymamış beyler. Şu anda sen dünyanın en güçlü insanı olabilirsin. Bir dua ile, bir secde ile, bir ruku ile, bir namaz ile dünyanın gidişatını değiştirebilirsin. Allah bu garantiyi vermiş. Diyor ben sizinle beraberim. Ne zaman? Bedeli nedir ya Rabbi? Tamam ben bu işi istiyorum bundan daha güçlü bir şey yok buna sahip olmak istiyorsun ne zaman eğer namazı peygamber gibi kılarsan birinci şart buymuş namazın peygamber gibi mi abdestin peygamber gibi mi beyler namaz mı kılıyoruz spor mu yapıyoruz jimnastik mi yapıyoruz bilmiyoruz fatiha mı okuduk hızlı bir şey mi telaffuz ettik farkında değiliz birinci şart diyor namazın dost doğru olacak hazreti muhammed gibi olacak Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse değerli kardeşlerim, namazımız Hazreti Muhammed'in namazına ne kadar benziyor? Sallallahu Aleyhisselatü ve Vesselam. O namaz kılmış geceleri ayak şişene kadar. Biz bugün ayağımızı dünyada şişirmek için koşturuyoruz. O dünya için ayaklarını şişirmemiş. Ayakları namazdan dolayı, çok gece ibadeti yaptığından dolayı şişmiş. Biz ise bugün ayaklarımızdan şikayet ediyoruz. Çünkü dünya için çok koşturduğumuzdan dolayı fark değişti. Öyleyse efendimiz gibi namaz kılma öğrenelim. Namaz kurtuluştur. Her namaz kılışınızda rivayet vardır. Der ki efendimiz her namaz kılışında bir ışık çıkıyor vücudundan. O ışık ya siyahtır ya da nurdur. Nursa Diyecek ki ışıksa parlıyorsa diyecek ki beni nasıl koruduysan Allah da seni korusun. Ama karanlık bir şey çıkıyorsa beni nasıl zayi ettiysen Allah da seni zayi etsin diyor. Günde beş defa namazı sana lalet okuyorsa hafı yuttun zaten. Bırak başkalarını. Kendi namazı sana beddua mı ediyor? Dua mı ediyor? Bunu bir sor. Namaz kılmadan önce kendini arındırıyor musun günahmandan temizliyor musun beyler? Çünkü namaz kişi kötülüklerden, fenalıklardan ahlaksızlıklardan korur. Eğer namaz seni kötülüklerden, fenalıklardan ahlaksızlıklardan korumuyorsa sen namaz kılmadın demektir. <gülüyor> Peygamberimiz bunu bir Arap Bedeviye sahabesine söylüyor. Git geri dön namaz kıl sen namaz kılmadın. Öyleyse kişi namazın hakkını vermesi lazım. Namazın rüküllerini, şartlarını, vaciplerini, sünnetlerini bilmesi lazım. Onları doğru eda etmesi lazım. Bu birinci şart. İkinci şart, zekatı vereceksin. Zamanında, bugün Müslümanlar zekat veriyor ama eksik veriyor. Doğru vermiyor. Yanlış veriyor, geç veriyor. Mesela, ticaret yapan bir insan hemen muhasebeci tutuyor. Daha şirket kurmadan gidip muhasebeciyle anlaşıyor. Aman ha başıma ceza gelmesin, sıkıntı gelmesin muhasebeci tutuyor. Ve her ay o muhasebeciye ücret bile veriyor. Niye? Niye o ücreti verdim? İşte hesapları defteri doğru tutsun, yarın devletle maliyle başım ağrımasın diyor. Ya bir kere sen bir uzmana gidip kardeşim benim şu Allah'ın istemiş olduğu zekatı hesapla, ücretini de al sana vereceğim diye bir uzmana gittin mi? Ya dünya için bir kanun koyan bir adam birisi, bir ülke maliyesinden korkursa Allah'ın zekat emrinden nasıl böyle gafil olursun? Zekatı neyse adam arıyor hocam diyor geçen Ramazan hanım oruç tutmadı, hamileydi işte fityesini ne kadar ödeyecekler? Geç kaldın Fidye Ramazan'da ödenir. Ramazan'dan sonra ödenmez ki. Hiç namaz kılmamış gibi bilerek ibadeti tehir etmek kılmamış gibidir ya. Adam şeker hastası olabilir. Ama cezasını Ramazan'da ödemen lazım fidyesini. Adam kalmış ben daha orucumun borcunu ödemek istiyorum. Olmaz Geçti. Sen ne biçim insansın ya? Ne biçim Müslümansın? Sen maliye istediğin zaman beyanda mı bulunuyorsun? Yoksa onların vermiş olduğu süreye titizle bakıyorsunuz. Ve titiz olması için bir de muhasebeci tutuyorsun. Bu seneki beyanını sende ben 10 sene sonra yapacağım. Kabul ederler mi? Allah'ın işinde niye böyle yapıyorsun? Yani böyle samimiyetsizlik olabilir mi arkadaşlar? Bir adam var Arabistan'da geçen sene zekatını ödedi 5 milyon dolar herkes maşallah dedi bak bu da şimdi diyor maşallah diyor Halbuki adam 50 milyon ödemesi lazım bak bizi nasıl aldatıyor biz 5 milyonu gördük hemen zannediyor ama Allah biliyor Allah'ı mı kandırıyorsun senin zekatın 50 milyon 5 milyonla işi kapatamazsın Allah rüşvet mi vermeye çalışıyorsunuz i̇şte bizim gibi safları aldatır bak ben 5 milyon verdim de biz de hayran kalırız. Halbuki günahkar bu adam ya. Bu adam 50 milyon vermesi lazım. Vermemiş gibi hükmündedir. Yarım yapan yapmamış gibi aynıdır diyor Peygamberimiz. Ben bugün 3 vakit kılayım, 2 vakit kılmayacağım. Hiç kılmamış gibi farkı yoktur arkadaşlar. Siz Allah'la alay mı ediyorsunuz ya? Allah'a dilini mi öğretiyorsunuz? ya tam yapacaksın ya yapmayacaksın ha yapmayacaksan bedelini ödeyeceksin ateştir ebedi cehennemdir bunun böyle ben ortasını bulan bir şey yok ya müslümansın teslim olacaksın ya da küfürdesin küfürde olan da bedeli ebedi cehennemdir Allah korusun o duruma düşme arkadaşlar oynamayın dinle Allah'a dinini öğretmeyin Allah sizden daha iyi her şeyi biliyor her şeyin sahibi olur ikinci şart neymiş zekatını doğru vereceksin. Ramazan'daki ailenin borcunun vaktinde öde ki bak beraber olacaksın. Allah beraber olacak seninle. Çağırdın mı gelecek? İstedin mi verecek diyor ya. 3 elçilerime inanırsın. Gerçekten elçilere inanıyor musun? Ve onları desteklersin diyor. İbrahim olacaksın. Musa olacaksın. İsa olacaksın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi olacaksın. O zaman seninle beraber. Ama dönük Müslüman. Sabah Müslüman, akşam diskodaki Müslüman olmaz. E niye Allah bize yardım ediyor? Sen döneksin ya. Sen Hazreti Muhammed gibi ol, Ebu Bekir gibi ol, Ömer gibi ol. Bak göreceksin. Göreceksin nasıl gök kapıları açıldığını, bereketin, Rahman'ın yardımın indiğini ve zaferin geldiğini Göreceksin. Nice küçük ordu, gruplar, büyük ordular Allah'ın izniyle yenmiştir. Bedelini ödemiştir. Bedelini ödeyeceksin. göreceksin. Diyor ki onları destekle. Bugün peygamberin dinini desteklemek için ne yaptın? Yetmiyor ki ayda bir kere derse geleyim. Haftada bir kere bir sohbete katılmakla Allah'la beraberlik olunmuyor. Bu en kıymetli birliktir. Sigorta üye olursun, belli aydan ödersin kurtulursun. Ama sen diyorsun ki ben yerin göğün Rabbi olan, kralların kralı olan Allah Azze ve ile yakınlığım var diyorsun ya. Bu yakınlık böyle istediğim ücretli olmuyormuş. Her gün sadaka vereceğim. Her gün iyilik yapacağım. Her gün peygamberin dinini destekleyecek bir eylemde bulunacağım. Bir günüm gecem geçmeyecek ki ben onun dinini desteklemeden geçirmiş olacağım. O zaman gör bak sonucu. 5 Allah'a güzel borç vereceksin diyor. Ya Rabb'i sen zenginsin. Sana nasıl ben para verilir. Kullarıma diyor yardım edeceğim. Kullarıma yardım edeceğim. 2016 yıl başından sonra Almanya yeni araştırmaları çıkarttı. İnsan ne zaman mutlu oluyormuş biliyor musunuz? Almanya bunu kendisi diyor. Ne zaman ki parayı başkasına harcarsa mutlu oluyormuş. Kendisi için harcadığı zaman o kadar mutlu olmuyormuş. Kendine saat al, araba al. O kadar mutlu değil. Aynı parayı git bir kardeşine, bir Müslümana hediye et mutlu oluyorsun. Uzmanlar diyor ki 2016'ın ilk araştırması budur. Yani yılbaşından sonra vermiş onları ilk uzman istatistikler diyor ki insan depresyonun kurtulmanın en güzel yolu neymiş biliyor musunuz? Kendileri yazıp girin göreceksiniz. Odayı kilitle diyor. Odada tek başına kal ve hüngür hüngür ağla diyor. Diyor bütün depresyonlardan kurtulursun. E bunu dinimiz söylüyor. Nasıl böyle oturup ağlayacağım? İşte ahireti düşün. Ölümü düşün. Hesap gününü düşün. Allah korkunu artacak Gözlerin yaşaracak. İşte depresyonlardan kurtuldun Yani Allah'la bir olmak, onunla yakın olmak hep sana geri diyor. Şimdi bir baba çocuğuna dese ki su getir. Burada babanın bir faydası var. Su içecek Ama Allah sana bunları söylüyorsun Onun ne karı var? Ne çıkarı var? Yani bana namaz kılın dediği zaman Allah Azze ve Celle mülkü mü artıyor? Hiçbir şey değişmiyor. Demek ki sen burada sadece çıkar alıyorsun. Her şey senin çıkarın içinmiş. Öyleyse Allah'a doğru tanıyalım arkadaşlar. Diyor ki yardım et diyor. Ne kadar yardım edersen benim sana yakın olmam daha hızlı olacaktır ve istediğini sana vereceğim diyor o yüzden aleyhissalatü vesselam Buhari Müslim hadisinde buyurur ki ey insanlar sizler kendinize gelin siz dua ederken sağır olana olmayan birisine dua etmiyorsunuz innehu ma'kum o sizinle beraberdir ilmiyle duymasıyla İradesiyle sizlerle beraberdir. O işitir ve yakındır. Öyleyse değerli kardeşlerim Allah yakınmış. Bizlere ilmiyle ve iradesiyle çok yakın. Yakın olduğundan dolayı kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz bunu telaffuz etmesi gerekirdi. Cebrail bu ayeti getiriyor. Neymiş? وَلَا عَلَمُ diyor. Kim bunu diyor? Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e emrediyor. De ki ben gaybı da bilmem. Dünyanın en çok ahiretle ilgisi olan, bilgisi olan, korkusu olan zat, insanların efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben gaybı bilmem ve Kur'an'da ayet olarak geçiyor. Yani kimse bunu inkar edemez. İnkar ederse Müslüman değil. Niye gaybı Allah'tan başkası bilmez? Niçin? Eğer gaybı Allah'tan başkası bilseydi Allah'ın zatında eksiklik olurdu. Beyler, Allah kimse ahiret günü sormayacak. Siz falan odada gizli ne konuştunuz? Allah demeyecek, ya Muhammed bunun kalbinde ne vardı bana anlat bakalım. Ben bilmiyordum, görmüyordum, haşa demeyecek. Öyleyse bu ayette biz neyi anlıyoruz? Allah sadece gaybı bilir. Ve bu özelliğini kimseye vermemiş kimseye vermemiş. Vermiş olsaydı eksiklik olurdu zatında. O yüzden kim derse ki ben gaybı biliyorum yalancıdır. Allah'tan başkası bilmiyoruz. Ve elçiler sadece Allah'ın onlara bildirmiş olduğundan fazlasını bilmiyorlar. Kendileri bunu söylüyorlar. Sadece bununla mı kalmıyor? <gülüyor> diyor ki Allah Azze ve Celle ne kadar dindar olursan ol. Mesela adam diyor ben 50 senedir Namaz kılıyor. Hiçbir namazı kaçırmadı. Ne kadar merteben yüksek de olsa bazı tarikatlar var ya işte insanlar aleminden diyor artık peygamberler alemine yükseldin diyor. Mertebesi şeyhin yükselmiş. Peygamberler aleminde işte melekler alemine artık melek gibi olmuş haşa. Yok neymiş Allah la haşa eşit olmuş görüyor. Artık diyor bütün farziyet kalktı diyor. Artık siz gidin namaz kılın diyor. Siz Uğraşıyor diyor. Ben diyor kurtuldum diyor. Yaptım diyor. Bakın peygamberimize Allah bunları söylettiriyor ve ayet olarak kıyamete kadar kalıyor. Kim bunu inkar ederse kafir olur. Neymiş? De diyor. Hazreti Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. İnsanların efendisi. En takvalısı. En dindarı. Ondan daha dindar kimse gelmeyecek. Neymiş? Eğer Rabbime günah işlersen bir günah işlersen isyanla bulunursam büyük bir günün yani kıyamet gününde azabından korkarım. Yani ben peygamber olarak günah işlersem hesaba çekileceğim diyor. Bugün ne diyorlar? İşte şeyhim kurtulmuştur o artık bir mertebe ulaşmıştır artık ona günah dokunmaz. Diyorlar mı demiyorlar mı arkadaşlar? Bu ayetlerini biz ne anlıyoruz? Günah zarar verir mi vermez mi? Peygamber de olsan da kurtaramıyormuş. Çok önemli bu. Günah zarar verir. Hangi yıl yaşamış olsan da kaç sene takvalı da olsan eğer günah işliyorsan o sana zarar verecekmiş. Kim bunu diyor? Allah diyor peygambere telaffuz ettirmiş. Diyor ki ben dahil isyanda bulunursam, bir itaatsizlik yaparsam, günah işlersem ahiret günü o büyük günde korkarım ki bana bu ceza gelecek diyor. Adam ne diyor? Ben diyor 40 sene hizmet yaptım artık kadınlara bakabilirim. İşte ben artık bana dokunmaz günah diyor. İçkiler içsem zarar vermez diyor. Gördüm ve duyuyoruz. Devam gidiyoruz. Bununla mı kalmış? Allah o kadar yakın ki değerli kardeşlerim. O kadar her şey iradesi, gücü var ki bunu anlamam, bu ismi anlamamız için el garib ismini anlaman için bak bu ayetler hep bilmiş. De ki diyor. Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim La ilahe illallah. Yani eğer bana bir iyilik geliyorsa sırf Allah'ın dilemesiyle oluyor onun iradesiyle oluyor kendimden bir kötülük kaldırmak istiyorsan bir mutsuzluk uzaklaştırmak istiyorsan onun dilemesiyle oluyor yani en hayırlı insan diyor ki ben sana zarar veremem fayda veremem Allah dilemedikçe bugün insanlar ne diyor gel benim tarikata gel benim gruba ben seni kurtaracağım diyor ya sen kimsin en hayırlı insan bunu söyleyemedikten sonra sen nasıl diyebilirsin? İşte bizi böyle aldatmışlar. Bu ayetle 3 ayet okudun. Bu son 3 ayetle ne anlıyoruz? Kulla Allah arasında aracı olunmazmış. Vasıta diyorlar ya. Bu 3 ayet, son 3 ayet. Kim derse Allah Allah kul arasında aracı var. Allah'ın el-garib ismini inkar ediyor. Bütün bu ayetleri inkar etmiş. <gülüyor> Niçin Allah'la kul arasında aracı olmaz? Çok basit. Çünkü Allah her şeyi biliyormuş. İhtiyacı yok ki aracı olmana. İki, her şeyi görüyor. Üç, her şeyden haberi var ve her şeyi de yönetebiliyor. Aracı ihtiyacı yok ki. Yardım edin bana diye diyor mu Allah'a aşağı? Ama bugün ben Allah'la veya şeyhim falan tarikat falan işte kişi Allahla işte beni Allah'a götürecek aracıdır dediği zaman haşa Allah'ın vasıflarını özelliklerini sıfatlarını ona vermiş oluyor. Bu da şirktir. Bu kadar basit. Anladınız mı? Ne kadar tehlikeliymiş. Allah'la kul arasına aracı sokmak. Öyleyse ben dua edersem Allah'a dua edeceğim. Öyle demeyeceğim. Ya Hasan bana yardım et. Ya Mevlana bana yardım et Ya filan yardım et demeyeceğim Rab diyeceğim ya Rab diyeceğim evet. Gene ayeti tekrar ediyorum Neydi ayet Kullarım beni senden sorarlarsa Bilsin. Ne yapsınlar Bilsinler ki. Bilsinler ki Gerçekten ben onlara çok yakınım Öyleyse Bana dua edince Dua ederin duasına cevap veririm diyor. Bana dua edersin Değil mi bak Muhammed'e dua ederse Abdülkadir Geylaniye demiyor. Falan türbede yaparsa demiyor. Kim derse işte ayeti bozmuş oluyor. Bu kadar basit. Ya sen bunu okumuyor musun bu ayetler? Şu ana kadar 14 ayet gösterdi. Bu ayetlerden hiçbir şey anlamadın mı? Aklı nerede? Nasıl Müslümansın? Allah sana bu kitaptan seni hesabası çekecek. Bu kitaba uydun mu uymadın mı diye çekecek. Falan gruba, cemaate tarikat'a uyup uymadığını sormayacak ki. Sana elçiyle seni soracak. Elçime ne kadar uydun soracak. Emanete ne kadar korudun onu soracak. Öyleyse değerli kardeşlerim bu ayette başka bir sır çözülmüş oluyoruz. Dünyanın en büyük silahı buradaymış. Dünyanın en büyük silahı, en büyük tehlikeli silah duadır atom silahlarından, kimyasal silahlardan biyolojik silahlardan daha güçlüdür diyor ki bana dua edenin duasına cevap verir la ilahe illallah karşında düşman ne kadar büyük olursa olsun sen diyorsun ki benim Rabbim var ben onu çağırdım mı ondan istediğim mi o cevap verecek sıkıntın ne kadar büyük olursa olsun bazı insanlar ayırır hocam çok büyük sıkıntım var Diyorum ki ona söyle sıkıntına Allah daha büyüktür. De ki ey problem ey sıkıntım Rabbim senden büyüktür. İşte bu inanç lazım bize arkadaşlar. Düşman ne kadar zengin olursa olsun Rabbim daha zengindir. Güçlü, düşman ne kadar güçlü olursa olsun Rabbim daha güçlüdür diye itikad etmemiz lazım. Öyleyse şu ayete bakalım şimdi Furkan suresinde. Çok ilginçtir. Allah Azze ve Celle şey bu Kehf suresi. Kehf suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki onları bakın göklerde ve yerde dedi ki aracı almayacaksın ondan başka bir yöneticisi yoktur. Yani bu kadar net söylüyor. Diyor mu orada başka Ali ve Hüseyin yöneticisi de vardır diyor mu orada? Diyor ki bak yer gök hepsinde ondan başka Allah'tan başka kimse yönetmiyor. Başka iki o kendi hükümranlığında yani mülkünde kimseyi de ortak etmemiş. Yani şu hususla falan kişi karar versin dememiş. La ilahe illallah ya ne kadar ona bağlı olmamız lazım ya. Yani nasıl bir insan Allah'tan başkasına yöneliyor? Diyor ki ben işte nazar boncuğu taktım. Allah ne diyor? Kimseye diyor hükümranlığında da pay vermedim diyor. Nasıl sen bunu taşırsın ya? Sen nasıl mavi gözü Allah'ın hükümranlığında ortak edersin? İşte şirk koştum. Bu kadar basit. Bu ayet çok incedir arkadaşlar. Diyor ki Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde Ondan başka bir yönetici yok. Yani bu güneşi Allah'tan başkası yürütmüyor. Şu rızıkları, şu canları, taksimatını Allah'tan başkası yapmıyor. Kim kalkıp diyebilir ki valla işte falan Gavs Hazretleri de yapıyor. Böyle inanıyorlar. Konuştuğun zaman adam bana bunu anlatıyor. Böyle itikad ediyor. Nasıl dersin? Ya, Allah ne diyor? İki, hükmünde de kimse ortak değil. Yani bir peygamber, bir melek dahi demeye, diyemeyecekler ki şunu şöyle yap. Nasıl itikadın var senin ya? Sen bu gücü görmüyor musun? Bunu bilirsen artık sen diyorsun ya Rabbi ben sana senden istiyorum. Sensin benim her şeyin ilacı. Senden başkası yalandır ya. Senden başkası bana fayda veremez sen tek başına benim hakkımda hüküm veriyorsun sen sadece benim sıkıntılarımı giderebilirsin güzellikler sendendir bendeki kötülükleri ancak sen giderebilirsin böyle dua etmeniz lazım arkadaşlar ben niye gideyim ta binlerce kilometre falanın kabrine oradan yardım isteyeyim ya aklın nerede aklın nerede kim sana bunları öğretiyor nasıl bunun güzel diye din diye gösteren hiç kuram okumuyor musun her dizi bakıyorsun, her şey dinliyorsun. Bir de Allah'ın kelamını dinle. Devam ediyoruz. Bakın Allah ne diyor? En güçlü insan olmak istiyorsun? De ki Ey Habibim de ki duanız olmasa Rabbim size niye değer versin? Yani şu anda 80 milyonun sorunu var. Bu ülkede 80 milyon insan yaşıyor. Herkesin bir sıkıntısı var. Sen diyorsun ki başbakana Önce benim problemimi çöz. Sana ne cevap verir? diyor ki önce bu 80 milyon içinde önce benim problemimi çöz. Ne diyecek sana? Niye sen öncelik sana vereyim? Senin özelliğin ne? Ben 80 milyon işini bırakayım da önce senin işinle uğraşayım. Öyle değil mi? Bak Allah diyor bunu. Diyor ki Rabbim size niye değer versin? Yani sen kimsin ya? Sen kimsin ki Allah? Senin işinle, derdinle uğraşsın. Tefsir ilminde bir kural vardır. Mefhumul muhalefe. Ayetin zıttıyla ayet açıklanır. Ayetin zıttı nedir? Diyor ki Rabbimiz, ben diyor, diyor senin derdinle ilgileneceğim. Ne zaman? Duan varsa bana diyor, tevhidin varsa. Ne zaman Allah beni öncelik alıyormuş? milyarlarca kulu var. Niye sana öncelik vereyim diyor. Yani özelliğin de. Anlatabiliyor musun? Öncelik istiyorsan diyor duan olması lazım. Duan var mı? Duanın şartı da tevhiddir. Tevhidsiz dua olmaz. Dua nedir? Tevhiddir. Yani ben Ya Rabbi bu ayeti okuduğum zaman Furkan suresinde <gülüyor> diyorum ki sen varsın. Bak elimi sana kaldırdım. Ya Rab diyorum. Sen varsın. Demiyorum Amerika sensin. Ya Rabbi sen varsın diyorum. Yani sen gerçeksin, haksın. Başka sen beni işitiyorsun. Sen beni görüyorsun. Sen benden haberdarsın ve senin gücün sadece buna yeter. Başka kimsenin değil. Ve sen seviyorsun sana çağırdığım zaman Düşün Allah bu sesi duyduğu zaman seviniyor ya. Yani Allah hiç mutlu etmek istemiyor musun? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki kul tövbe ettiği zaman Allah sevinir. O günahkar kulundan daha çok tövbesinden daha çok Allah seviliyor. Peki bugün Allah'ı mutlu ettin mi? Bugün hanımı mutlu ettin, babanı mutlu ettin, komşunu mutlu ettin, işte falan memuru mutlu ettin. Allah en son ne zaman mutlu etti? Allah mutlu etti ya. Allah seviniyor tövbenden. Tövbe ama samimi olacak. Böyle yalancı olmayacak. Dille değil kalple tövbe edecek. Bak o zaman diyor ki ben seni öncelikli sıraya alacağım diyor. Sen torpil mi istiyorsun? Özel bir ilişki mi istiyorsun? O zaman tevhidin nerede? İtikadın nerede? Bana inancın nerede? Yakin dediğimiz... Kesin inanç nerede diyor. Kesin inanç. Kesin inancın var mı arkadaş? Yok ben belediyenin sosyal yardım paketleriyle geçineceğim. Sen bilirsin. Ben yeşil kartla devam yaşayacağım. Sen bilirsin. Ben zelil olarak devam batının kuyruğunda gideceğim. Sen bilirsin. Mülküm değişmeyecek, azalmayacak. Ama duan varsa sana değer veririm diyor. Öncelikli olursun. Tevhidin olursa, bana inancın olursa o zaman olur. Öyleyse değerli kardeşlerim, tamam ben sana dua edeceğim. Senin varlığına inandım, tevhidi de yaşayacağım. Başka ne istiyorsun? Hemen cevap veriyor, bak ekstra kırmızı boyaladım sizler için. Şimdi girdin, odaya kilitledim, Kimse yok. Kimse yok odada. Tek başınasın. Rabbinize yalvarım. Yalvarım ya Rabbi çok kötü durumum ya Rabbi. Yalvar diyor ya yapıyorum. İçtenlikle yapıyorum. Gizlice yani riya yok. Tam ihlas kimse görmüyor. Gösterişinde dua yapmıyorum. Ama diyor ki kabul etmeyeceğim. Niye ya Rabbi? Dedin ya yalvar gizli yapıyorum işte. Ama sende bir problem var. Nedir o problem? Sen haddini açmışsın diyor ki bak yalvarsan da Rabbine gizli ihlaslı bana dua da etsen yani riyasız kimse görmeden kabul etmeyeceğim diyor. Niye? Çünkü önce diyor üstündeki o pislikleri haddi açmayı bir temizledir. O günahlardan temizleneceksin. Demek ki günahla dua edersem kabul olmuyormuş. Önce bir tövbe etmem lazım. Önce yapmış olduğum dua, zulmü ne yapmam lazım? Ayıklamam lazımmış zulüm ya komşuya, ezeceğim. Hakkını yiyeceğim. yetimin hakkını vermeyeceğim. Ailenin hakkını vermeyeceğim. Terazide hile yapacaksın. Sonra kanser hastası oldun. Kapıyı kilitledin. Kimse görür hündür hündür ol. Ya Rabbi bana şifa ver. diyor. Duanı kabul etmeyeceğim. Niye? Önce diyor o haddiye açma diyor. Git o insanların kalbini kazan görüllerini al bakalım. Ya Rabbi borç içine girdi beni kurtar yoksa iflas edeceğim. Tamam cevap vereceğim ama önce zulmü kaldır. Dün anneni el kaldırdı. Sen zalimsin ya. Sen zalimin duası kabul olur mu? Allah diyor ki kabul etmemdir. Böyle ki en ikhlaslı bir şekilde dua etsen. Adam cephede yalvarıyor ya Rabbi helak olacağız. Ya sen zalimsin ya adam kesiyorsun. Suçsuz müslümanları kesiyorsun. Duan kabul olur mu? Günahsız, hiç alakası olmayan insana ediyorsun. Dua etsen ne olur ihlasla? Etmeyeceğim diyor. Çok önemlidir arkadaş. En ince nokta burasıdır. Asla ellerini kaldırma eğer zulüm işlemişsen. Önce git onların hakkını ver. Helallık iste. Bir şey çöz. Ondan sonra dua et. Dünyanın en güçlü insanı. Cevap gelecek. Göreceksin. Hissedeceksin. Mümkün değil cevap gelmesin. Eğer cevap gelmiyorsa sen haddi açmışsın. Günahkarsın ya. Günahkar tövbe etmeden duası kabul olmaz. Önce tövbe edecek, kul hakkını düzeltecek, ondan sonra elini kaldıracak. Sen kul hakkı yemişsin 5 dakika önce rüşvet verdin. Şimdi odada gizlice dua ediyorsun. Kimi aldatıyorsun ya? Sen kiminle oynuyorsun ya? Öyleyse bu ayet bizi korkutuyor. Ben yalvarsam da iklaslı da dua etsem Diyor kabul etmeyeceğim. Öyleyse bütün zulümden, haksızlıklardan kendini arındırman lazım. Başka ne istiyorsun? Bu ayet devam ediyor. Başka bir yerde diyor ki ayetin ortasında başlıyor. İşte yer yüzü düzeldikten sonra onda bozgunculuk yapmayın. Bir korkarak bak, tamamen korkuyorsun. Yani takva var içinde hisleri var. Umuyorsun Ya Rabbi senden başkası çözemez, edemez. Tamam. Bak nedir Allah? Muhakkak ki Allah'ın rahmet yani cevabı demektir. Açık tefsiri. Rahmet burada cevaptır. Yani senin duana cevap gelecek. Ne zaman? Eğer iyilik edersen. Ya dua etmeden önce bir iyilik yapsana ya. Dua kaldırmadan önce bir 10 lira hediye et. Git annene yardım et. Git komşuna yardım et. Git babanın gönlünü al. Ondan sonra dua et. Cevap gelecek diyor. Sen zafer mi istiyorsun? Kazanmak mı istiyorsun? Yardım mı istiyorsun? Destek ediyorsun? O zaman diyor bir iyiliğini göster ya. Ne iyilik yaptın ki benden istiyorsun? Diyor ki Allah'ın rahmeti yani cevabı iyilik edenlere yakındır. Ona gelecek diyor. Adam dua ediyor ama hiçbir iyiliği yok ya. Hatta zararı var. Olur mu bunun duası kabul? Olmayacak. Allah Azze ve celle Bu ayete baktığımda ne hissediyorsunuz? İyilik edenlerden olmam gerekiyormuş. Ne demek bu biliyor musun? Her hareketime, her saniyeme dikkat etmem lazım. Konuşmama, hareketlerimde kötülük varsa duam kabul olmayacak. Bağlantı kesiliyor. Bu bağlantıyı kesmeyin beyler. Çünkü bu bağlantı sizi bu dünyanın kederinden, sıkıntılarından kabirde koruyabilir, ahirette koruyabilir. Öyleyse Allah'a gerçek manada dua edelim o gücü hissedelim ve yine değerli kardeşlerim sakın senle Allah arasında bir perde girmesin, engel girmesin bir rakamda hata varsa arkadaşına telefonla ulaşamıyorsun niye? bir rakam hane yanlıştı sen Allah'a çağırıyorsun nasıl doğru olacak? her türlü zulüm var hiçbir iyiliğin yok bir sürü kötülükler yapıyorsun cevap gelir mi? gelmez bir hoca var sohbette der sohbet yaparken demiş ki sohbette kim günah yaparsa hangi günah işlerse isyanda bulunursa günah işlerse mutlaka onun hemen bir cezası vardır adam da dinlemiş sohbeti evine gitmiş aklında bu cümle kalmış her günahın bir cezası vardır her günahın bir cezası vardır Tabii evdeyken bir günah işlemiş. İşlemiş aklına hemen o hocanın sözü gelmiş. Her günah bir ceza getirir. Sözü aklına gelmiş. Beklemiş ceza gelecek. Beklemiş beklemiş bir şey olmuyor. Sıhhatı yerinde, malı yerinde çocuklarında bir şey yok. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün bir şey değişmiyor. Bir hafta geçmiş aynı. İki ay olmuş aynı. Üç ay üçüncü aydas artık dua etmiş ya Rabbi demiş ben bir sohbetteydim orada denildi ki her günah bir ceza getirir e ben de üç aydır bekliyorum ceza gelsin hiçbir şey olmadı bunun üzerine buna bir ilham verilmiş demiş ki biz seni cezalandırdık farkında bile değilsin nasıl oldu? üç aydır seninle konuşmuyorduk üç aydır bağlantı yoktu beyler Allah'la arana engel koyma. Çünkü elini kaldırıyorsun Ya Rab, Ya Rab diyorsun kapılar kapalı sana. Niye? Çünkü zalimsin. Çünkü kötülük yapıyorsun. Çünkü Allah'ın sana değer vermesi için istemiş olduğu tevhid şartını yerine getirmiyorsun. Allah ne buyuruyor Hristiyanlar Yahudiler için? Kafirlerin duasına ne diyor? Onların duası boşa çıkar. Her pazar her cumartesi Yahudiler, Hıristiyanlar kiliselerde, hahamlarda Zinagoklarda Allah'a yalvarırlar. Allah diyor ki onların duası bana ulaşmaz. Diyor. Engel var diyor. Kafir çünkü. Tevhid yok. İlk şart yok. Öyleyse hem tevhid olacak yetmiyor. <gülüyor> Tevhidin yanında haya olacak, edep olacak, ahlak olacak, adalet olacak, dürüstlük olacak iyilik yapma olacak eğer bunu yaparsak o zaman başarmış oluruz İbn-i Teymi Rahimehullah'ın bir sözü var diyor ki kim cennet kim dünyada cennete girememişse ahiretteki cennete de giremez dünyada bir cennet vardır diyor eğer o cenneti bulmuşsa ahiretteki cenneti de bulur peki dünyadaki cennete girebildiniz mi beyler Dünyadaki cennet imandır. Eğer kim dünyada iman evine girmişse ahirette de cennet evine girebilecek. Öyleyse bu iman evi olan evi iyi koruyalım. Allah'a şirk koşmadan, Allah'a zulüm yapmadan, kullarına zulüm yapmadan, haksızlık yapmadan ve iyilik yaparaktan bunu yapalım. Kişi dua yaptığı zaman bunu hisseder dedik. Ve Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de ona bu emrediliyor. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve Sellem. Allah azze ve celle buyuruyor ki secde et ve Rabbine yaklaş. Rabb'e yaklaşmanın ilk adımı secdeymiş. Ve sahih Müslim'de rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kul diyor Allah'a Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır eksiru dua öyleyse secde anında duanızı ne yapın çoğaltınız buydur ama o saymış olduğu maddeleri yerine getirirse ve yine değerli kardeşlerim Allah azze ve celle bizlere cennet ehlini anlatırken iki grup anlatıyor bir sağ taraftan amel defterini alan cennet ehli var. Bir de yakın kullar olan olarak anlatmaktadır. ashab yemin var. Bir de el-mukarrabun var. Yakın olanlar var. Bakın yakın olanlar hakkında cennette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Öyleyse değerli kardeşlerim, Kişi Allah Azze ve Celle'ye yakın olmanın yolu ibadetten, tevhidden, güzel ahlaktan geçtiğini bu isimle öğrenmiş olduk. Ve Allah Azze ve Celle bizlere bu isme layık bir şekilde kulluk yapmayı, <gülüyor> ahlaklanmayı nasip etsin. Çünkü Allah Azze ve Celle bu 99 ismini bize niye öğretmiş? Kendini tanıtıyor, onu bilelim diye, onu yüceltelim diye ve aynı zamanda o isimlerle ahlaklanalım diye kişi bu 99 ismiyle ahlaklanırsa cenneti ona farz kılmıştır mutlaka gelecektir Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun bu sohbeti kim istiyorsa dökümanı email ortadaki adresten bak yazabilir ona göndeririz bizim facebook'ta Randevülerimizi, programlarımızı takip etmek isteyen, ilanlarımızı isteyen varsa Facebook'tan bize e, takip edebilir. WhatsApp'tan da bize eğer mesaj almak istiyorsa dini mesajlar kabul etmek istiyorsa WhatsApp numarasından bize gönderebilir. İsmini yazsın. Bir de kalmış olduğu şehri ona göre gruplandırıyoruz. Şu ana kadar 3000'in üstünde kardeşimiz e, bu programa katıldı. Sizleri de gruba alabiliriz, dahil edebiliriz. Ee, fotoğrafını çekin isterseniz. Son olarak da şimdi bir gösteri yapacağım ve bitiyor ondan sonra. 3 dakika sürüyor. Bunu kaldırabilirsin. Yazdınız mı?